Birkaç büyük ailenin her birinde ana kolun tüm ilk erkekleri aynı ön adı alıyor, bu ön adlar resmi parşömenlere harflerinden birinin payına düşen belirli çağrıştırıcı yanıyla geçiriliyordu. Duruma göre ya ucunun üstüne dikilmiş bir kılıcın biçimini canlandıran bir T ya içindeki süslemelerle kalkana dönüştürülmüş bir O... Kimi zaman ince bir parçalanmanın şimşeye dönüştürdüğü bir Z, kimi zaman yanan bir mumu canlandıran bir I, şurada orak olmuş bir C, burada bir akarsu yaratan bir S söz konusuydu. İlgili imzasını atarken gösterge harfi gerçekleştirmesini alışkanlıkla biliyordu. Armanın değişik niteliklerinin bir tür tamamlayıcısı olan bu gösterge harf özellikle az rastlanır ve çok değer verilen türden bir seçkinlik oluşturuyor. Buna bir de evlilik kutsaması alt gömlek üstüne giyilen piskopos gömleğinden gözle görülür biçimde daha uzun olan ve kilisenin en büyük törenlerinde kullanılan kırmızı giysi giymiş bir piskoposun elinden alabilmek gibi çok küçük bir ayrıcalık ekleniyordu. Kral bu çifte kuruma başvurarak usuna estiği biçimde altı kalelinin her birinin başlıca adını bir oranda ünlendirdi. Bunun alışılmış alt gömlekle evlenme sonucuyla birlikte yeni biçime altında ilk oğuldan ilk oğula geçeceğini de bildirdi. Bu ünlü toplulukta François Courthier adında biri vardı. François Jules'ün dolaysız atası olan bu kişinin adındaki Çey'nin kuyruğunu da 6. Filip kıvrılmış bir engerek yılanına dönüştürmüştü. O zamandan beri torunlarında çoğunlukla ikinci bir ayırıcı ön ad eklenerek François diye adlandırılan tüm ilk erkek çocuklar imzalarını biraz büyük atarken ilk Çey'nin kuyruğuna söz konusu hayvanın görünüşünü vermişlerdi. Artık silindiği yüzyıl olan büyük yüzyıla değinde her birinin evliliği psikoposluk alt gömleğiyle kutlanmıştı. 6. Filip'in örneğini ardılları da izlemişler ve tarih boyunca birçok kez kenterler değişik üstün başarılarından sonra bununla sınıf değiştirmemekle birlikte soylu üstünlükleri kazanmışlardı. Bu nedenle Saint-Marc de Lomon 15. Louis döneminde Armoirie Prerogative et Distinction de la Grande Famille Française adlı dev yapıtını yazdığı zaman ancak 23 cildini soylu sınıfa ayırdı. Sondan bir öncekinde ayrıcalıklı kenterlerin en önemli bölümünden sonuncusunda da geri kalanından söz etti. Sonra yazar soylu sınıf ciltlerine kenter sınıfından esirgenen esmer renkte bir lüks kağıt ayırarak basımda da bir farklılık oluşturmayı tasarladı. Ama iyice düşününce sonuçta ancak sonuncusunu sıradan ak kağıda mahkum edip sondan bir öncekini zengin bir kağıda yaraşır buldu. İlk 23 ciltte en iyi ailelere... ''En güzel basılmış armalar bunların armalarıydı. Göz için daha elverişli ve daha rahat olduğundan kağıtların ön yüzü ayrıldı. Bunlar bir yanları numaralandırıldığından yüzlerinden birinin ya da ötekinin belirtilmesi için sıra numaralarına ön ve arka sözcüklerinin de eklenmesini gerektiriyordu. Böylelikle yararlı bir biçimde iki ulama ayrılmış olan adlar için kesin bir biçimde bir öncelik ve astık belirtkesi kurulmuş oluyordu.'' Selmark Lomo'nun kısa bir duralamasından sonra kenter sınıfı üzerine iki cilde de yapıtın birliği bakımından seçiminin ilk nedeniyle arma resimlerinin daha güzel olup olmamasına dayalı olan bu tümüyle estetik nedenle ilişkisi bulunmamakla birlikte tümüyle bu alışılmamış yöntem uygulandı. Bununla birlikte 24. cilt son cilde göre üstünlüğünü tümden korudu çünkü berikinin ön sayfalarında yer alanlar ötekinin arka sayfalarında yer yer alanlardan daha az değerliydi. Önemleri özellikle de başlangıcın aşılmaz eskiliği nedeniyle Cortie ailesinin iki ayrıcalığı atanın belirleyici kahramanlık anlatımıyla birlikte cilt 24 sayfa 1 önde yer aldı. Ailenin o zamanki başı bundan koltukları kabararak çok yer tutan yapıtın tüm ciltlerini edindi. Tek başına tüm bir kitaplık rafını kaplayan bu yapıt o gün bugün özenle baba'dan oğula geçmiş François Juredek gelmişti. Böylesine eski ve ünlü kökeninden büyük gurur duyan François Jules, yüz karasını düzeltme yolunda bunu kullanmak, böylece gizin açıklanmasının yüceltici parçanın iyice incelenmesiyle birleştirilmesini zorunlu kılmak istiyordu. Parçayı önüne alıp ayrı kağıdın üstüne, özellikle onurlandırıcı iki terimin altını çizmeyi de unutmadan açık, duru bir ipucu yazımına girişti. Saint-Marc-de-Lomo'nun Kenter 2 cilde alınacak ve birinci sayfanın önünde Kortiyeler paragrafında 17, 30, 43, 51, 74, 102, 120, 173, 219, 250, 303, 348, 360 ve 412. harflere bakılacak. Anımsanacak şanlı metnin en belirgin sözcüklerinden bilerek alınmış olan bu harfler yan yana getirilince öylesine belirtici olan şu kısa sözü oluşturuyordu. Yakut Afiş Bu söz mücevher afişin kırmızı adını inatla incelemeye yönelterek hiç kuşkusuz yayın bulunmasını sağlayacak bunun hemen arkasından da gizli yerin bulunması gelecekti. François Jules bile bile kuyumcuya çalışması sırasında ilk işlem noktasını koyu kırmızı yansımalı büyük ada getirmesini söylemişti. Bu ad hepsinin üstünde renginde de tek olduğundan karışıklığa olanak bırakmadan kısa yoldan belirtilmiş olacaktı. Ama ipucuna gelince François Jules buluş özellikle etkili bir nesnenin tanıtımını yaparak lekesini azaltsın istiyordu. Bu nesne ise alnındaki tuhaf izler ve hafif başlığı kendisine öylesine acıklı bir biçimde Lady'nin en son edimlerini anımsatan şu can fanusu altındaki kuru kafadan başka bir şey değildi. Bu anıyı dindarca saklamak gibi neredeyse çocuksu bir edim, kendisini çok yükselten, dokunaklı bir baba sevgisini ortaya koymuyor muydu gerçekten? Heyecan verici anıyı inceleyerek tasarının özü göz önüne alınınca Liddy'nin yaratımı olmaları nedeniyle her şeyden çok dikkati çekmesi gereken garip başlık ve alınörüsünü çözümün ortaya konulmasına katmak için bir yol aradı. Şebekeyle başlığı ortak bir işlerde birleştirme saplantısı çok geçmeden kemiğin üzerine beceriksizce kazılmış ilmeklerle doğaçtan yapılmış şapkanın dikey kenarlarını süsleyen İskandinav harfleri arasında bir tür benzerlik görmesini sağladı. François Jules bu gözlemin esiniyle can fanusun yerini değiştirerek ölü kafasını yaklaştırdı. Sonra bir bıçak alıp ucunu kazı kalemi ağzını kaza yerine kullanarak kaba ağ üzerinde uzun bir dönüştürme çalışmasına girişti. Eski çizgileri de olabildiğince kullanmaktan geri durmadan şuraya bir şey ekledi, buradan bir şey sildi. Böylece kuru kafanın alnına Fransızca bırakmakla birlikte tüm çözümü dört bir yana eğilmiş, bozulup yapıştırılmış da olsa okunur durumda İskandinav harfleriyle yerleştirmeyi başardı. Daha sonra yaktığı örnekçede altı çizilen her iki sözcükten biri ustalıkla tırnak içine alındı ve en ufak İskandinav rakamı bulunmaması nedeniyle numaralar harflerle belirtildi. İş bittiğinde birkaç ilmek daha kalmıştı, onlar da kullanılmadı. Kuru kafa başında başlığı gene eski yerine konulup cam fanusla kapatıldı. Alındaki göstergeler genellikle ince bir ağ görüntüsünü korumakla birlikte hemen yanlarında kağıt üzerinde yer alan eski İskandinav harfleriyle oldukça çarpıcı bir bağıntı sunuyor. Böylece gelecekte dikkati çekmesine neredeyse kesinlik kazandırıyor. Dolayısıyla da suçlunun içini rahatlatıyordu. Bununla birlikte Korkunç Giz'in çevresinde sonsuza dek ortaya çıkmamanın dinginleştirici olanaklarını da dalgalandırmıyor değildi. O zaman François Jules birkaç sayfa kaplayan ince ve sık bir yazıyla kolombofil yani güvercinlerle yollanan bildirimler için kullanılan çok ince kağıt üzerine itirafını yazdı. Her şeyi abavo, latince deyim başından kaynağından başlayarak doğrulukla anlattı. Sonunda yazısının ele geçirilmesinden önce gelecek ilgin çevrelerin nedenini de unutmadı. En sonunda katlayıp değerli taşlarla süslü daracık altın yatağına kapattı. Uzun zamandır ancak çok az bir şey yiyebildiğinden François Jules kendisini yatakta kalmak zorunda bırakan bir zayıflık derecesine ulaşmıştı. Anı kafanın değiştirilmiş alnını gizinin ölümünden önce anlaşılmasına yol açabilecek her türlü zamansız gözlemden korumak için çalışma odasını kilitleyip anahtarını yanında sakladı iki hafta sonra da öldü. Her türlü ölümü izleyen düzenleme zamanı geldi François Charles bir akşam yemekten sonra babasının çalışma odasına girip kağıtlarla dolu masanın başına oturdu bu kağıtları bir bir gözden geçirmeye başladı. İki saatlik aralıksız bir ayırma işleminden sonra biraz dinlenmek istedi. Dudakları arasına bir sigara alıp kalkarak bir ateş bulmak üzere şöminenin üstünde açık duran bir kibrit kutusuna doğru yürüdü. İlk soluğunu çekip de söndürüp küller arasına atmak üzere kibriti silkelerken gözleri hiç düşünmeden tavanın ortasına asılmış bir elektrik avizesinin iyice aydınlattığı başlıklı kuru kafaya takıldı. François Chal, çocukluğundan beri gözlerinin alıştığı bir nesnedeki en ufak bir aykırı görünüşü anlardı. Birdenbire alın göstergelerinin dikkatini uyandırdığını sezinledi. Bu göstergeler eskiden gelişi güzelken şimdi tuhaf bir gösterge dizisi oluşturuyor. Bunlar sonradan ayrımsadığı üzere başlığın kıyısındakilere benziyordu. Kafası karıştı, cam fanusu kaldırdı, kuru kafayla başlığı alıp gelerek yine masanın başına oturdu. Burada bu alını istediği gibi yakından rahat rahat inceleyebilirdi. Gerçekten de çok ince değişiklikler sonucu ağın eski İskandinav metninin birkaç satırını oluşturduğunu ayrımsadı. François Charles hiç kuşkusuz arkasından ağladığından kaynaklanan bir açınlama üzerinde olduğunu sezinleyerek sabırsız bir merak duydu. Ancak babası onun için her zaman doğruluğu ve onuru cisimleştirmiş olduğundan merakı her türlü kuşkudan uzaktı çok bilgili bir insandı. Eski İskandinav harflerini bilmemesine olanak yoktu. Gizemli sözcüyü Fransız harflerine çevirip masayı süsleyen küçük bir taş tahtaya ak kalemle geçirdi. Tırnak içinde olmalarıyla dikkat etmesini gerektiren iki sözcüğü çekici büyük harflerle yazmayı da unutmadı. O zaman gidip şöminenin yanındaki büyük kitaplıktan belirtilen cildi aldı. Sonra bir kez yerine yerleşince kortiyelerin paragrafında istenen harfleri seçerek taş tahtanın alt yanında kısa sözü elde etti. Yakut afiş. Açık bir mücevher kutusu içinde her zaman François Jules'un masasını süslemiş olan mücevher afiş önünde parlamaktaydı. Bunu aldı, sonra elinin altında mürekkep kalemleri ve kurşun kalemler arasında duran bir büyüteç yardımıyla belirleyici kırmızı adı iyiden iyiye inceledi. Sonunda altın levhanın üzerinde yakutlardan birini yakından çevreleyen halka biçimi fark edilmez bir kertik buldu söz konusu yakut hemen tırnağının ucuyla hafiften bastırınca içeriye gömüldü serbest kalınca da kalktı Bundan sonra büyüteci bıraktı gizin geri yanını bulması için birkaç deneme yetti usulca açılan altın tabaka içindekini sunu verdi François Charles babasının yazısını görünce iyice ilgisi arttı. Bitmiş sigarasını uzaktan ocağa fırlatıp korkunç itirafı okumaya başladı.